Bismillahirrahmanirrahim Bakara suresinin 30. ayeti Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler bir sene hamd ile tesbih takdis eder dururken yeryüzünde fesat çıkarıp kanlar dökecek kimse mi yaratacaksın demişlerdi Allah da sizin bilmediklerinizi ben bilirim buyurmuştu. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayet-i kerimeyle kardeşlerim yeni bir sayfa daha açıyor ve insanlığın içinden Adem'i yeryüzüne halife olarak yarattığını bildiriyor. Burada yaratmadan önce Meleği alada onu anarak yüceltmesi nedeniyle Adem'e rıhtını da haber veriyor ve buyuruyor ki, hani Rabbın melekleri demişti ki, yani ey Muhammed, Rabbının melekleri dediğine hatırla ve bunu kavmine anlat diyor. Evet. Yani nesilden sonra nesil, asırdan sonra asır halinde birbirini ardınca gelecek kavmi yaratacağım. Rabbimiz Subhanu Kuvveti Teala sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur. Satır 39'da dediği gibi ve sizi yeryüzünün halifeleri kılar. Nemil 62 ve biz isteseydik sizden yeryüzüne halef olarak melekler halk ederdik. Zuhruf 60 ve onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki Araf 169 Meryem 59'da buyurduğu gibi buradaki halifeden maksat sadece Adem Aleyhisselam değil. Eğer yalnızca Adem Aleyhisselam'dan kastedilmiş olsaydı meleklerin yeryüzünde fesat çıkarıp kanlar dökecek kimse mi yaratacaksın demeleri doğru olmazdı. Onlar sadece bu cinsten böyle davranacak kişileri kastetmişlerdi. Ve sanki onlar özel bir bilgiyle bunu bilmişlerdir. Ya da Allah'ın bu cinsi yaratacağını haber verdiği beşeri tabiatın yapısından bunu anlamışlar. Meleklerin bu sözü Allah Azze ve Celle'ye itiraz sadetinde yani Ademoğlunu kıskanma şeklinde değildir kardeşlerim. Önce bunu anlama gerekiyor. Sesim geliyor mu kardeşlerim? Net mi? Burada sual hikmetin açıklanıp belirtilmesi babındandır. Onlar bu manada demektedirler ki ey Rabbimiz yeryüzünü fesada verip kanlar dökecek kişilerin çıkacağı bu yarattığı yaratmaktan maksadın nedir? Sesim yok mu kardeşler? Evet. Ey Rabbimiz, yeryüzünü fesada verip kanlar dökecek kişilerin çıkacağı, bu yaratığı yaratmaktan maksadın nedir? Eğer maksat onların sana kulluk etmeleri ise, biz seni hamd ile tesbih eder ve takdis ederiz. Ve bu bakta bizden hiçbir tembellik, kusursağdır olmaz demektedirler. Rabbimiz suhan ve Huvveti Ale, onların bu sualine cevap olarak, sizin, bilmediklerinizi ben bilirim buyurmuştur. Sizin zikrettiğiniz bu bozuklukların ve sesadın bu cinsten sadır olmasına rağmen bu varlıkların yaratılışındaki kuvvetli menfaati ben bilirim. Onu siz bilmezsiniz. Çünkü onlardan peygamberler kılacağım ve elçiler göndereceğim. Onların arasında sadıklar, şehitler, sıddıklar, salihler, abitler, zahitler, veliler, iyiler, Mukarrabun alimler, amirler, huşul sahipleri ve Allah'ı sevenler, onun peygamberlerine, Allah'ın selatü ve selamı onların üzerine olsun, tabi olanlar bulunacaktır. Hasan ve Katar'den gelen nakilde kardeşlerim, Allah meleklere, yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurduğunda, bunu yapıyorum demiştir. Yani, yaptığını böylece onlara, haber vermiştir. Sutt der ki Adem'in yaratılması konusunda böyle bildirilmiştir. Evet, en iyisini tabi Allah bilir. Yine İbn Mes'tan ve Asad'tan bir topluluktan gelen nasilde kardeşlerim. Allahu Teala azze ve celle meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurunca melekler Rabbimiz bu halife de ne oluyor? Rabbimiz An-ı Teala onun soyundan birbirini çekemeyen ve birbirini öldüren yeryüzünde bozgun çıkartan bir nesil olacaktır demiştir. İbn-i bu ayetin izahında yarattıklarım arasında benim yerime hüküm verecek bir halife yaratacağım. Bu halife Hazreti Adem ve yaratıklar arasında adaletle hüküm veren ve Allah'a itaat konusunda onun yerine kaim olan kimselerdir. Bozgunculuk ve kan dökme ise Allah'ın yeryüzündeki halifelerine uygun düşen bir özellik değildir. Evet. Ayet hakkında gelen birçok nakil var kardeşlerim. Hepsi de aynı muhtevada olduğu için fazla bir detayına inmiyorum. Hepsi aynı muhtevada olduğu için yani ey Rabbimiz sen onların yaratıcısıyken onlar sana nasıl isyan edebilir? Onlar da Rableri de sizin bilmediklerinizi ben bilirim buyurmuştur diyerek bu türlü nakiller devam ediyor. Yani bu ayetin hakkında gelen bunlar. Allah sizin bilmediğinizi ben bilirim buyuruyor. Evet. Burada da bize çıkan nedir? İlim 3'tür. Kitap, sünnet ve bilmiyorum demek insanın imanın nesidir? semerlerindendir 31, 32 ve 33. ayetler, Allah Adem'e bütün isimleri öğretmiş, sonra onları meleklere göstererek, eğer sadıklardan iseniz, bunların adlarını bana söyleyin, buyurmuştur. Melekler ise, sana tesbih ederiz. Bize öğrettiğinden başka bilgimiz yok. Alim, hakim, sensin sen, demişlerdi. Allah'a Ey Adem, onları ile kendilerine bildir dedi. Adem atlarını söyleyince, size demedim mi? Ben göklerin de yerin de gizliliklerini muhakkak bilirim. Ve sizlerin neyi açıklayıp, neyi gizler olduğunuzu da bilirim buyurdu. <Gülüyor> Burası Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın. Hazreti Adem'e her şeyin ismini öğreterek meleklere öğretmemesi sonucu ona verdiği şerefin zikredildiği makamdır. Bu hususlar meleklerin Adem'e secde etmesinden sonraydı kardeşlerim. Secde bölümünden önce bu şereflenme bölümün öne alınması buradaki durumla halifenin yaratılış hikmetini bilmeyerek meleklerin soru sormaları ve Allah subhanahu ve teala'nın kendisinin onların bilmediğini bileceğini söylemelerindeki hikmet arasındaki münasebeti kurmak içindir. Rabbimiz subhanahu ve teala burada Adem'in üstünlüğünü zikretmekle Allah'ın Adem'e lütfettiği bilgi şerefini açıklamayı kastetmiştir. Bunun için Allah Adem'e bütün isimleri öğretmiştir. İbn Abbas diyor ki Allah kendisine rahmet etsin. Allah Adem'e bütün, bütün isimleri öğretmiştir ayeti hakkında. İnsan ve canlı bütün varlıkların ismini ona göstermişti. Hayvanların şu merkep, şu deve, şu ad denilerek isimlerini belletmişti diye nakletmiştir. i̇bn Abbas'tan gelen bir nakinse bu ayet hakkında Allah Adem'e kader ve sayfenin adını da öğretmiştir. Evet. Hatta sesse ve Huseyye yani sessizce gaz çıkarmaya kadar. Evet. Mücahit ise ona her hayvanın, her kuşun, her şeyin adını öğretti. Diye nakletmiştir. Yine Selefi Salihinden gelen ifadelerde kardeşlerim Allah Hazreti Adem'e her şeyin ismini öğretmiş, bir bir belletmiştir. Enes ibn Malik'ten gelen bir rivayette, Bakın, ve Vesselam Efendimiz ne diyor. Müminler, kıyamet günü toplanırlar ve derler ki, Biz Rabbimizden şefaat dileyecek birini bulsak. Bunun üzerine Adem'e gelirler ve derler ki, sen insanlığın atasısın. Allah onlara senin elinle yarattı ve sana melekleri secde ettirdi. Ve her şeyin adını sana öğretti. Ali, sen bizim şu yerimizde rahatlayabilmemiz için Rabbinin katında bize şefaat et. Adem ben burada sizin yanınızda yoğum der ve haya ederek kendi günahını zikreder. Nuh'a gidin çünkü Allah'ın yeryüzüne göndermiş olduğu ilk Resul odur der. Bunun üzerine onlar Nuh gelirler. Şefaat isterler. O bilgisi olmadığı konularda Rabbinden istediğini hatırlatarak utanır ve ben burada sizin yanınızda yoğum. Rahman'ın dostu olan İbrahim'e gidin der. Ona gelirler. O ise ben burada sizin yanınızda yoğum. Musa'ya gidin. O Allah'ın kendisiyle konuştuğu ve Tevrat'ı verdiği kuludur der. Bunun üzerine onun yanına gelirler. O da haksız yere cana can olmaksızın bir can öldürdüğünü hatırlatarak Rabbinden utandığını belirtir. Ve ben sizin yanınızda yoğum Allah'ın kulu, Resul'u, kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin der. Onlar İsa'ya gelirler. O da ben sizin yanınızda yoğum, Allah'ın gelmiş geçmiş günahlarını affettiği Muhammed Mustafa'ya ve vesselam kuluna gidin der. Onlar bana gelirler. Ben de Rabbimden izin istemek üzere ayrılırım. Ben Rabbimi görünce secdeye kapanırım. Allah dilediği sureye kadar beni secdede bırakır. Sonra bana buyrulur ki, başını kaldır ve iste verilsin söyle dinlensin şefaat et şefaatın edinilsin ben bunun üzerine başımı kaldırır bana öğrettiği hamd ile onu hamd eder sonra şefaat isterim ve o bana bir sınır çizer ben de onları cennete girdiririm Sonra kendisine döner ve Rabb'ımı gördüğümde bir önceki gibi davranırım. Sonra şefaat ederim, şefaat isterim. O da bana bir sınır çizer ve onları da cennete girdiririm. Sonra dördüncüye döner ve derim ki cehennemde Kur'an'ı hapsedenden başka kimse kalmadı. Ona ebedi olarak cehennemde kalmak vacip oldu derim. Bu hadisi Bukhari bu şekilde nakletmiş. Müslüm ve Nesai ise Hişam kadarıyla katat eden nakletmiştir kardeşlerim. <gülüyor> İbn-i Mace'de ise onun irad ediliş şekli de böyledir. ve Vesselam'ın Hazreti Adem'e gelir ve derler ki sen insanlığın atasısın. Allah onları senin vasıtanla yarattı, melekleri sana secde ettirdi ve her şeyin adını sana öğretti kavli gösteriyor ki, Allah ona bütün mahlukatın ismini ne atmıştır, Öğretmiştir. Sonra onları meleklere göstererek yani adı verilen, adlandırılan şeylere, evet, sonra Allah bu isimleri meleklere gösterip ve eğer sadıklardan iseniz bunların adlarını bana söyleyin diyor. Evet. Demek ki Allah Adem'e bütün isimleri öğretmiş. Sonra da yaratıkları meleklere göstermiş ve onlara teker teker saydırmış. Evet. İşte i̇bn Abbas'tan bu konuyla alakalı gelen nakilde kardeşlerim <gülüyor> <gülüyor> Rabbimiz Subhanahu ve Teala ey yeryüzünde fesat çıkarıp kanlar dökecek kimse mi yaratacaksın diyen melekler size gösterdiğim bu şeylerin isimlerini bana bildirin biz seni hamd ile tesbih ve takdis edip dururken bizden veya bizim dışımızdaki bir varlık mı yaratacaksınız diyen melekler eğer bu sözünüzde samimiyseniz size gösterdiğim şeylerin atlarını bana bildirin. Eğer ben yeryüzünde yaratacağım halifeyi sizden başkasından yaratacak olursam onun soyundan gelenler bana isyan edecek ve yeryüzünde kanlar döküp fesat çıkaracak iseler eğer sizi yeryüzüne bırakacak olursam, bana itaat edeceğinizi, tazim ve takdis ile dinime bağlanacağınızı söylüyorsunuz. Size gösterdiğim ve sizin gördüğünüz bu şeylerin isimlerini bilmiyorsanız, bilinmeyen konularda, bilinmeyen şeyler hakkında bilginiz yoksa, siz bu gösterilen şeyleri bilemiyorsanız, bulunmayan şeyler konusunda bir şey bilmemeye daha çok layıksınız demektir demiştir. Onlar da melekler ise sana tesbih ederiz. Bize öğrettiğinden başka bilgimiz yok. Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle gören sensin sen demişlerdi. Bu ifade kardeşlerim. Meleklerin Allahı u Teala'yı takdis ve tenzihidir. Hiçbir varlığın Allah'ın bilgisi olmadıkça ve o istemedikçe hiçbir şeyi ihate edemeyeceğini ve Allah'ın bildirdiğinin dışında hiçbir şeyi bildiremeyeceğini belirtmektedir. Bunun için de sana tesbih ederiz. Bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Her şeyi bilen, yaratıklarında hikmet sahibi olan, dilediğin kişiye bildiği vermekte emir sahibi ve dilediğinden bilgiyi almakta hikmet sahibi olan tam hakim ve adaletti. Sensin sen demişlerdi. Evet. Burada aynı zamanda dikkat ederseniz kardeşlerim bir de şefaat meselesi gündeme geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi her peygamberin bir duası vardır diyor. Ben bunu ahiret için sakladığını diyor yer yer geldikçe bu meselenin üzerinde de durulacak işte aleyhissalatü vesselam efendimizin sakladığı bu dua ahirette ümmeti için aynen bu deminki zikrettiğimiz uzunca hadiste olduğu gibi insanlığın toparlanıp Adem'e gitmesi Adem aleyhisselam bakın hata ile bir günah işlese dahi Cennet gibi bir nimetten ne oldu? Mahrum oldu. Hatası yani tövbesi kabul olmasına rağmen görüyor musunuz? Ben Rabbim'dan utanırım. Ben bir hata işledim. Ben bugün sizden beriyim diyerek kendisini bu makama ehil ne yapmıyor? Görmüyor. Allah bizlere acısın kardeşlerim. Bakın Adem Aleyhisselam'ın ufacık bir hatası cennet gibi bir nimetten kendisini mahrum etmişken bizler kim bilir günde kaç tane yapıyoruz. Kim bilir ne nimetlerden mahrum oluyoruz. Düşünün insanın iman ehliyken kalbinin huzurunu vesvese evham girdiğinde huzursuzluğunu düşünün. Huzur burada bir nimet Huzursuzluklar nedir o nimetin elinden bitmesidir Allah Azze ve Celle'ye haşyet duyarak bağlanan bir kalple ondan uzak olan bir kalp aynı mıdır tek tek burada peygamberlerden zikredilerek en son kime geliyor aleyhissalatü vesselam efendimize bakın burada da sınırlarını çizen bir şey var dikkatinizi çekti mi ben gider, arşın altına Rabbıma secde ederim, diyor. Sonra, iste, istediğin verilecek. Şefaat et, şefaatin kabul edilecektir. Demek ki burada bir, şefaat ancak Allah'ın izniylemiş. Bunu anladık mı? Yakaladık mı burayı? İki, İste istediğin verilecek. Kime? Şefaat Allah'ın izniyle olduğu gibi şefaat Allah'ın izin verdiklerine. Daha sonra hadis-i şerifin son bölümüne baktığımızda kardeşlerim Kur'an'ı hapsedenler diyor. İşte onlar cehennemde ebedi kalacaklar. İnşallah onu ileride geleceğim. Şefaat Allah'ın izniyle olduğu gibi Şefaat Allah'ın izin verdiği insanların yapmasına yetkili kıldığı insanlara olduğu gibi onların da ancak Allah'ın izin verdiklerine şefaat etme hakkı var. Yani birilerinin aklına esip de şefaatı kabul etmemeleri bu gibi ayetleri getirerek şefaat olmuş olsaydı bak burada böyle geçmezdi tipinde getirmiş olduğu deliller hep batıldır şefaat vardır. Allah'ın izni Allah'ın izin verdikleri Allah'ın izin verdiklerinedir. İnşallah Rabbimizin verirse bu ayetler geldiğinde bunların üzerinde de durulacak. Allah bizleri anlayan hayatına geçirenlerden eylesin. 34 Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik de onlar hemen edi vermişlerdi. Sadece şeytan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Rabbimiz ve Teala dikkat ederseniz kardeşlerim burada. Hazreti Adem'i e ve onun zürriyetine bahşetmiş olduğu büyük lütuf ve şerefi ortaya çıkarıyor ise kim Rabbimiz ve Teala meleklere Adem'e secde etmesini emrettiğini bildirmekte. Ve bu konuda da birçok hadis vardır. Aynı yukarıda geçen şefaat hadisi bunlardan birisidir. Bir diğeri de Musa Aleyhisselam'ın sözüdür. Hani Rabbim bizi ve kendisini cennetten çıkarmış olan Ademi bana göster der. Onu görünce Allah'ın kendi yarattığı ve ruhunu üflediği ve kendisine melekleri secde ettirdiği Adem sen misin der. O da evet deyince hatırladınız mı? Eğer sen günah işlemeseydin biz cennette ebedi kalacaktık der. Adem aleyhisselam da sen Allah yeri göğü yaratmadan önce takdir edilmiş yazılmış bir şeyle beni suçluyorsun diyerek ne yapıyor? Adem, Musa'ya delille galip oldu diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve gülüyor. Ve Adem Aleyhisselam diyor ki, sen de Kelimullah'sın. Rabbinden affını cennete girmeyi isteseydin ya diyor. Evet kardeşlerim. Bu gibi deliller demek ki Adem Aleyhisselam'ın kerefli kılındığını ve meleklerin ona secde ettiğini bildiren naslardır. Şimdi tefsirde bazı meseleler vardır kardeşlerim. Burada da onu inşallah kısaca bir izah edeyim. Tefsirde yani kitabın tefsirlerinde birçok ıslaliyat konular gelir. Ee, Bakara suresinin baş taraflarında da zikrettiğim gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İsraaliyattan gelen haberleri ne tasdikleyin ne de reddedin diyor. Doğruysa zaten yalanlamamış yalansa zaten onu tasdiklememiş olursunuz diyor. Bu tip ifadeler tefsirlerde çok yer yer geldikçe bunların bazılarını insan okuma mecburiyetinde hissediyor. Bunları okunduğunda bu baktan alırsanız hoş olur. Aynen bir delil gibi, nas gibi kullanırsanız bu sizi bazı müşkülatlara insanların içinde sokabilir. Şimdi şurada nakledilen şeylerden bazıları e, istaliyattandır. Bunu bilesiniz. İblis Kendilerine Hım denilen meleklerin kabilelerinden bir kabiliye mensup idi. Bu kabile semum ateşinden yaratılmıştı. Melekler arasında bulunuyorlardı. Adı da Haris olup cennet bekçilerinden bir bekçiydi i̇bn Abbas diyor ki meleklerin hepsi bu kabilenin dışında nurdan yaratılmıştır. Kur'an'da zikri geçen cinler ise ateşten yaratılmıştır. Onlar burada sesat çıkarmış, kan düğümüş ve birbirini öldürmüşlerdir. Allah onlara meleklerden bir ordu halinde iptesi gönderdi. Bu melekler kendilerine hın denilen kabileden idiler. İblis ve beraberinde bulunanlar onları öldürdüler. Nihayet denizlerdeki adalara ve dağların yamaçlarına sürdüler. İblis bunu yapınca kendi nefsinde gururlandı ve kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptım dedi. i̇bn Abbas der ki Allah onun kalbinden geçeni kendisine muttali kıldı. Beraberinde bulunan meleklerin hiçbirisi buna muttali olmamıştı allah Teala onunla beraber olan meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler de kendisine sen yeryüzünde fesat çıkaracak bir kimse mi yaratacaksın diye cevap verdiler. Tıpkı cinlerin fesat çıkarıp kan döktükleri gibi. Halbuki sen bizi onların üzerine bu sebeple göndermiştin. Bunun üzerine Allahü Teala sizin bilmediklerinizi bilirim. Yani İblisin kalbindeki kibir ve gururu siz bilmezsiniz. Ancak ben bilirim. İbn Abbas devamla sonra Adem'in toprağına emretti ve toprak kalktı. Allah Adem'i balçıktan işlenebilen kara bir topraktan yarattı. Sonra Adem'in cesedi kırk gece atılı kaldı. İblis geliyor ona ayağıyla vuruyor ve o da ses çıkarıyordu. Allahu Teala'nın insanı pişmiş çamur gibi kuru baltıktan yaratmıştır. Rahman 14. ayeti işte budur demiştir. İdn Abbas devamla sonra iblis cesedin ağzından giriyor, arkasından çıkıyor, arkasından giriyor ağzından çıkıyordu ve o sessiz cesede diyordu ki sen bir şey değilsin. Sen bir şey içinde yaratılmadın. Eğer ben senin üzerine musallat edilirsem seni mahvederim. Eğer sen benim üzerime musallat edilirsen sana isyan ederim. Allah ona ruhundan nef yedince soluk baş tarafından geldi. O soluk bedenin neresine sirayet ederse et ve kan oluyordu. Soluk göbeğine kadar uzanınca o cesedine baktı ve cesedinde gördüğü şey kendisinin hayretine mucip oldu. Kalkmak istediği gücü yetmedi evet. işte allah Teala'nın insan çok aceleci yaratılmıştır ayetindeki buyruğu budur i̇bn Abbas devamla soluk bütün cesedi bürüyünce hapşırdı ve hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur dedi bunu Allah'ın ilhamıyla demişti Allah sana ey Adem Allah sana merhamet etsin buyurdu allah Teala sonra gökyüzündeki bütün meleklere değil sadece iblis ile beraber olan meleklere dedi ki Adem'e secde edin. Onların hepsi topluca secde ettiler. Sadece iblis büyüklendi ve secde etmekten kaçındı. Çünkü onun nefsinde gurur ve kibir hadisi olmuştu. Ve ona secde etmem dedi. Ben ondan daha iyiyim, daha yaşlıyım. Ve daha kuvvetli bir yaratığım ben ateşten onu çamurdan yarattın deyip ilk kıyası yaptı. Ateşi çamurdan daha kuvvetli olduğunu söylüyordu. İblis secde etmekten kaçınınca Allah onu her türlü hayırlardan mahrum etti ve onu günahının cezası olarak kovulmuş şeytan kıldı. Sonra Allah Adem'e bütün eşyanın isimlerini öğretti ki, bugün insanların bildiği isimler bunlardır. İnsan, hayvan, toprak, ova, deniz, dağ, merkep vesaire. buna benzer diğer toplulukların isimleri, sonra da bu isimleri o meleklere gösterdi. Yani iblisle beraber olan ve alevli ateşten yaratılmış olan meleklere ve onlara. Eğer sadıklardan iseniz, Bunların adlarını bana söyleyin buyurdu. Yani bunların isimlerini bildirin eğer doğru söylüyorsanız. Yani yeryüzünden için halife yarattığımı bilenlerden iseniz. Allah azze ve celle onların Allah'tan başka kimsenin ve kendilerinin de bilgi sahibi bulunmadıkları konusunda konuştuklarını öğrenince melekler dediler ki tesbih ve tenzih ederiz seni. Senden başka bir kimsenin gaybı bilmesinden seni tenzih eder ve sana döneriz. Senin bize öğrettiğinin dışında hiçbir bilgimiz yoktur. Kendilerini her türlü gayb bilgisinden uzak sayar ve ancak Adem'e öğrettiğin gibi bize öğrettiğini biliriz dediler. Bunun üzerine Allah Hazreti Adem'e, Ey Adem onları adlarıyla kendilerine bildenler. Adem onları isimleriyle söyleyince Allahü Teala ey melekler ben size demedim mi ki ben göklerinde yerinde gizliliklerini muhakkak bilirim ve benden başka kimse onu bilmez ve sizlerin de neyi açıklayıp neyi gizler olduğunuzu bilirim açığı bildiğim gibi gizliği de bilirim yani iblisin nefsinde gizlediği gurur ve kibret dilimizi de bir rivayet gelir kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz geçmiş ümmetlerden iki haslet var diyor size de sirayet etti bu kindarlık ve haset diyor siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız sizin birbirinizi seveceğiniz bir hasreti söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın diyor. Şimdi geçmiş ümmetlerden bize sirayet eden huyun nereden geldiğini yakaladınız değil mi? Kinleniyor, hasetleniyor arkadan kinleniyor. Bakın bu iki huy insanı hem imandan, hem iman ehlinden, hem kardeşlikten hem de cennetten alık koyuyor. demek ki insanoğlu huylarına hareketlerine dikkat etmeyince elinden öyle nimetler çıkıyor ki neyin çıktığının bile farkına varamaz hale geliyor Allah sizleri böyle duruma düşmekten korusun işte ilacı da siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinize seveceğiniz bir hasret söyleyeyim mi? Aranızda selamı ne yapın? Yayındır. Demek ki selam varsa kardeşlik var. Kardeşlik varsa cennet var. Bunlar yoksa demek ki bunların bir illeti haset ve kindarlık durumu var. Allah bu huyları ebediyen birden alsın. 35 ve 36 ve demiştik ki ey Adem sen eşinle birlikte cennette otur. Dilediğiniz yerlerde onun meyvelerinden bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa ikiniz de zalimlerden olursunuz. Nihayet şeytan onları cennetten kaydırdı. Onları bulundukları yerden çıkardı biz de kiminiz kiminize düşman olarak inin yeryüzünde sizin için bir zamana kadar yerleşim ve faydalanma var dedik kardeşlerim bu ayetleri okuyup da geçmeyin Allah için üzerinde biraz durun bakın Allah subhanahu ve teala bir men koyuyor bir menin, bir yasan, bir haramın çiğlenmesi, çiğnenmesiyle Adem'in başına neler geliyor? Buranın çok iyi yakalanması için Allah subhanahu ve teala bildiriyor. Ve bildiriliş sırasını şöyle bir yakalayalım. Bakaradan, başından buraya kadar şöyle umumen, toplu olarak bir düşündüğümüz zaman müminler, kafirler, münafıklar Ondan sonra artık sınıflar girmeye başladı. Buradaysa direkt yaratılışa gitti. Allah Hazreti Adem'e ikram ettiğini, meleklerin ona secde etmelerini emrettiğini, iblisin dışında meleklerin hepsinin secde ettiğini haber veriyor. Yakaladık değil mi? Sonra da Rabbimiz Subhanahu ve Teala, Adem'e cennette dilediği gibi yaşamasını, dilediği şeylerden yemesini, rahat ve huzur içerisinde kalmasını sağladığını bildiriyor. Bize vermiyor mu bu dünyada kardeşler? Sıhhat veren Allah değil mi? Şu göğü başımıza bina, yerden türlü türlü yemişler çıkararak bizi rızıklandıran o değil mi? Ama nasıl Adem Aleyhisselam'a ağaca yaklaşma dediyse bize de burada sınırlar vardır kardeşlerim bu sınırları korumamız için ta oradan misaller getiriyor Allah için güzel yakalayalım bakın Ebu Zer'den gelen bir rivayette ey Allah'ın Resulü sana Adem gösterildi acaba bir nebi miydi dedi ve vesselam evet Nebi ve Resul idi. Allah onunla açıktan açığa konuşarak Ey Adem sen eşinle birlikte cennette otur buyurdu. Hazreti Adem'in oturduğu cennetin gökyüzünde mi, yeryüzünde mi olduğu konusunda birçok insanlar, birçok görüşler getirmişlerdir. Ben bunların hiçbirine girmeyeceğim. Girmeme sebebimse bize olan bize gerekli olan, imanımızla alakalı olan yönlerdir. İnşallah merak eden kendileri gidip o bölümleri bol bol okur, bol bol tahsil eder. Ama ben girmeyeceğim. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, "Ey Adem, sen eşinle birlikte cennette otur. Dilediğiniz yerlerde onun meyvelerinden bol bol yiyin." buyurdu. Sonra Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Bu da Allahü Teala'nın Hazreti Adem'i denemesi ve imtihanıdır. Bu noktada kardeşlerim şunu da hatırlatayım. İşte bu elmaydı, buğdaydı, nardı, üzümdü gibi birçok şeyler getirirler. Ben buna da girmeyeceğim. Ama burada Allah سبحانه ve Teala bize ne diyor? Allah Adem'e şu yasak ağaca yaklaşma. O kadar. Demek ki bizim Allah'ın haramlarına yaklaşmama olduğu gibi düşünmemiz de gerekiyor. Ki bu ifadeyi biraz sonra bazı şeyleri açıkladığımda daha net anlayacağız inşallah. İbn-i Kaat'tan gelen rivayette kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor Allah Adem'i uzun boylu uzun dallı bir hurma gibi ve başında çok saç bulunan bir kişi olarak yaratmıştı. Meskur ağaçtan tadınca üzerindeki elbisesi düştü ve ilkin avret mahalli ortaya çıktı. Adem Avret mahalini görünce cennette koşmaya başladı. Koşarken saçı bir ağaca takıldı, çekiştirmeye başladı. Bunun üzerine Rahman ona, Ey Adem, benden mi kaçıyorsun dedi. Adem, Rahman'ın sözünü işitince, Hayır ya Rabbi, sadece utancımdan kaçıyorum dedi. Evet, bu ve bunun gibi ifadeler devam edip, Gidiyor kardeşleri. kardeşlerim. Adem Aleyhisselam yasak ağaca yaklaştığında iblis önce hava annemizi kandırdı. Ki Araf suresinde gelecek inşallah detaylı bir şekilde ama burada da kısa bir izahını yapacak olursak Allah Azze ve Celle yasağını koyduktan sonra iblis secde etmemesine hasettir. Fardildi. lanetlenince Adem'e kinlendi kardeşlerim. Ve Allah Azze ve Celle'den birçok kıyamete kadar ömür, Adem'e musallat olma, etrafını sarma, yani o kadar çok şey istedi ki Allah Azze ve Celle'de ne istersen işte sana verilecek dedi ve verdi. Ama senin benim ihlaslı kullarımın üzerinde Hiçbir sultan, hiçbir hakimiyetin yok dedi. İblis fırsat kolladı. Adem Aleyhisselam'ın ki ilerideki ayetlerdeki mealini söyleyeyim. Melekler gibi cennette ebedi kalmayı arzuladığını görünce buradan vurdu. Ve hemen Rabbimiz Fahinohu ve Teala'ya kendisinin asi olmasına hasep nasıl tard edilmişse, Adem'i de ben de böyle tard edersem, yani isyan ettirirsem o da benim gibi lanetlenenlerden olur diyerek onu günaha sevk etti. Hileyle yaklaşarak ne yaptı? Ey Adem! Allah size bu ağaca yaklaşmanızı neden yasakladı bilir misiniz? Teşvişli tereddüte götürecek bir soru sordu ve sustu. Baktı ki Adem düşünmeye başladı. Bunun üzerine eğer bundan yerseniz cennette ebedi kalacaksınız dedi ve akabinde Allah adına yemin etti o ana kadar tereddütte olan Adem fıtratında Allah adına yemin edilerek günah işleme olmayan Adem ne yaptı kardeşlerim ağaca yaklaştı ve Taha suresinde Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği gibi Adem hata etti de Şaşırdı kaldı. Aynen Şems Suresinde bildirdiği gibi biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik, öğrettik diyor. Demek ki insan hata ettiğinde hemen anlayacak bir kabiliyete sahip. yaratılışa sahip, fıtrata sahip. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de bir sözünde dediği gibi iyilikler seni sevindiriyor, kötülükler de seni üzüyorsa sen bir müminsin diyor ya işte bu, insanın fıtratında, yaratılışında olan şeylerdir. Ve Adem'de hata edince, şaşırdı kaldı. Ve hemen, Allah Azze ve Celle'ye yöneldi, Havva ve biz, ikimiz, and olsun ki hata ettik, yoldan çıkmış sapkınlardan olduk, eğer sen bizi affetmeyecek olursan, and olsun ki biz helak olanlardan oluruz demiştir. Ve Allah, Panok ve Talha inin ikinizde yeryüzüne birbirinize düşman olarak demiştir. Şimdi burada şu iki noktayı çok güzel yakalamak gerekiyor kardeşlerim. İnşallah sesim nettir, anlaşılıyordur. Bakın daha önce yaratılan iblis o da günah işliyor. Ondan sonra yaratılan Adem o da günah işliyor. Bunların ikisi de fısk ve isyan cinsindendir kardeşlerim. Bakın bu noktaya çok dikkat edin. Ama bakın birisi ebedi cehennemlik, birisi ise affediliyor, affedilecek kelimeler öğretiliyor. Yani her kelimeyi öğreten Allah neden Adem'e bu kelimeleri öğretti de tövbe etmesine vesile kıldı? neden İblis'e öğretmedi hiç düşündük mü burayı yakaladınız mı yakalayabilmek için günahın işleniş noktasına şöyle bir geri gitmemiz gerekiyor bakın Allah Azze ve Celle ilerideki birçok ayetlerde gelecek ben sana secde et dediğim halde seni secdeden alıkoyan nedir ey layın diyor ne yapıyor iblis ne yapıyor kardeşlerim bizim mükellef olmamızdaki ilk şart neydi akıl etme değil mi akıl baş kaldırıyor akıl Allah'a delil getiriyor Allah'a delil getirilmiş kaç para eder? Buraları yakaladınız mı? Allah ayetini indirecek akıl eden bir kul Allah'ın indirmiş olduğunu aklından tevil edecek bu böyledir diyecek. Bu Allah'a delil getirme iblisin Allah Azze ve Celle karşısında söylediği söz gibi değil midir kardeşlerim? Eğer bu akıl Görevini burada doğru yapmış olsaydı, tar edilen lanetlenen ve ebedi cehennemliklerden ve küfrün lideri olur muydu? Demek ki akıl vahye muhatap olduğu müddetçe akıl. Ama burada ne yaptıydı biz? Sen sen sen, ben de benim. Haşa. Sen Allahsın ama beni önce yarattığın halde. Benden sonra yaratılmış birine, veyahut kendinin ateşten yaratılmasına bir büyüklük görerek, çamurdan vıcık vıcık kokuşmuş çamurdan yaratılanı, sen bana nasıl secde ettiriyorsun diyerek Allah'a isyan etmiştir. Ve bir hadis şerifte kardeşlerim, Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir şey izah ederken, Allah onlardan razı olsun, sahabelerden bir tanesi ayağa kalkıyor, korkuyor başına böyle bir iş gelmesinden ben diyor elbisenin güzelini severim güzelini giyerim kokunun en güzelini sever en güzelini sürünürüm ayakkabının en iyisini giyerim diyor. bu da mı kibir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona doğru denerek Allah cemildir güzeldir, güzeli sever koluna bir nimet verdi mi onu üzerinde görmeyi ister. Kibir, haktan geleni kabullenmemektir, diyor. Buradaki iblisin yaptığı kibir bu. Ve, iblisin ikinci suçu, kardeşlerim, ikinci suçu, yakalamamız gereken noktalardan, İblis, haşa, Allah'ın adını kirletmeye kalktı. Yani, ilk Allah adına yemin ederek, harama davet eden İngiliz'dir. İşte bunun için, bunun için tard edildi. Biraz sonra bir usul öğreteceğim Allah izin verirse. O usul de buradan çıkıyor. Allah adına yemin ederek ilk günah işleten budur. Şimdi yakaladınız mı? Mümin bir delikten iki defa sokulmaz. Yani birisi sizin kanaat etmediğiniz bir şeye Allah adına size sevk etse bile bir düşünün iblisi bile kandır. İblis buradan alabilirsiniz hocam. İstersen toptan açılmam inşallah. Tamam. Demek ki iblis Allah adına günaha ne yaptı? Davet etti. Hangimizin fıtratında vallahi billahi bu böyledir dediğinde tersine düşünme var. Kabul ederiz değil mi? Adem de bu babdan kabul etti. Şimdi Adem Aleyhisselam'a dönelim. Yaklaşma dedi. Yaklaşmaması gerekirdi değil mi? Yaklaştı mı? Yaklaştı. Bu bir hata mı? Bu bir hata. Ve bu bir isyan babında mı? Fısk mı? Fısk. Bunu yapar yapmaz. Hemen hatasını anladı mı? anladı. İşte Adem Aleyhisselam hata ile kandırılarak günaha yaklaştığı için Allah Subhanahu ve Teala ona tevbe edecek kelimeleri öğretti ve tövbe etmesini nasip etti. Bakın bu noktada şöyle bir usul ortaya çıkıyor. Kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti Cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır. Bunu anladınız mı? Kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti, yani ey layın, ben sana secde et dediğimde, senin secde etmene mani neydi diyor. Demek ki kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti var. Adem Aleyhisselam yaklaşma. Yaklaştı mı? Yaklaştı. Hemen Rabbin'a döndü. Utandı. Haya etti. Vallahi Allah Azze ve Celle de hatasını anlamaz hasebiyle onu da ne yaptı? Affetti. İşte kişinin cehaleti nispetinde de tövbeden mahrumiyeti vardır. Allah Subhanahu ve Teala bizleri günahın küçüğünden de büyüğünden de uzak kalsın bile bile küçük olsun büyük olsun günahında ısrar eden kullarından eylemesin. Allah bizleri rahmetiyle yargılasın. Merhamet etsin. Acısın kardeşlerim. Bir iki dakika sana geliyorum inşallah. Selamünaleyküm Aleyküm Evet. İleride buna inşallah tekrar 37 Adem Rabbından kelimeler belleyip aldı bunun üzerine onun tevbesini kabul etti şüphesiz ki tevab Rahim O'dur O evet Rabbim Sübhanahu ve Teala o ikisi dediler ki Rabbimiz biz kendimize zulmettik eğer sen bizi bağışlamaz ve bize acımazsan elbette ki hüsrana uğrayanlardan oluruz evet demek ki Adem Rabbim'den kelimeler belleyip aldı yani Adem Aleyhisselam ey Rabbimiz beni kendi elinden yaratmadın mı ona evet denildi bana kendi ruhundan nef etmedin mi? Evet dendi. Ben aksırmadım mı? Evet. Sen de Allah sana merhamet etsin demedin mi? Ve yine merhametin azabından önce geldiğini söylemedin mi dedi? Ona evet denildi. Ve benim bunu yapacağımı üzerine yazmadın mı? Ona evet denildi. Bunun üzerine o eğer tövbe edersem beni tekrar cennete döndürür müsün diye sorduğunda Allah-u Teala evet karşılığını verdi. Evet kardeşlerim. Adem'in iblisin serüveni böyle başladı. Yani insanlık tarihinin